Alaaddin Yavaşça'dan Uşak makamında şarkılar dinlediniz. Çalanlar Ali Erköse, Cavit Deringöl, Aydın Varol, Baki Kemancı, Hasan Esen, Bertan Üsküdarlı, Ömer Şatıroğlu, Ümit Gürelman, Rüştü Eriç, Sadun Aksüt, Dilek Zertunç ve Güngör Horsesli.